Velhamdülillah ve salatu vesselamu rasulillah. İnsan ömrü hakikaten çok kısa. Sonsuz olan ahiret hayatında biz insanların karşılaşacağı şeyler dünyada yaşadığımız o duruma bağlı bir anlamda. Düzgün düşünen... İleri gören bir insan, kısa olan bu dünya hayatında hep ahirette iyi ve rahat yaşamaya sebep olacak şeyleri yapar, bunları arar. Allah'a karşı kulluk görevlerinin edasına ek olarak insanlara da, kendisi gibi yaratılmışlara da iyilik ve hizmet eder, sevabını arttırır. Çünkü insanlara iyilik etmede büyük bir ecir olduğunu, mükafatların olduğunu bilir. Ahiret hesabını düşünür, ebedi cennet nimetlerinin artmasına sebep olacak hareketler onun için önemlidir. Biliyorsunuz dünyanın bundan bin yıl, iki bin yıl öncesinde de, yaşadığımız zamanda da, bundan sonraki dünyanın ömrü her ne kadarsa, o zamana kadar da iki tane gerçek hiç değişmeyecektir. Onlar iyi ve kötüdür. Bundan 2000 ve ondan önceki zamanlarda da iyi ve kötü ayrımı olduğu gibi bugün de yarında olmaya devam edecektir. Bugün mevzumuz iyilik ve kötülük tanımı. Bakara suresinin 112. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere şöyle buyurmaktadır: Hayır, hayır. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar mahsunda olacak değillerdir. Şimdi konunun detaylarına iniyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Şöyle bir hadisi şerifi var. Taberani de geçiyor. Bazı kimseler, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratılmıştır. İhtiyaç sahipleri bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmaz. Değerli dinleyenlerim, din olarak şu güzel dinimiz İslam, her zaman iyiyi ve iyi olanı emretmiş. İnsanları iyiliğe hep davet etmiş. Birçok peygamber gelmiş. Yani güzel dinimizin hedefi, iyi bir insan olabilmek. Yetmiyor, iyi insanlar yetiştirebilmek ve bunu ayakta tutabilmektir. Evet, her şeyin zıddıyla bilindiği bir alemde yaşıyoruz. Dolayısıyla, İyiliğin karşısında da kötülük var. İyilikte bulabileceğiniz kurtuluştur, huzurdur. Kötülükte bulabileceğiniz huzursuzluklar, gerginlikler, kavgalar, savaşlar ve huzursuzluklardır. İyilikte adaletin yansımasını görürsünüz, kötülükte zulmün, gözyaşının yansımasını görürsünüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplumuna peygamber olarak gönderildiğinde o zamanda da iyilik ve kötülük anlayışı vardı programımızın başında aktardığımız gibi her toplumda olduğu gibi. Lakin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi eğiten bizzat Rabbimiz Celle Celaluhuydu. Kur'an-ı Kerim, iyiliği ve kötülüğü o kadar net bir şekilde tarif etti ki. Bir gün bir sahabe efendimiz sordu, iyilik ile alakalı şu cevap verildi. İyilik, güzel ahlaktır. Kötülükse, içini tırmalayan yani senin vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesinden hoşlanmadığın şeydir. Hepimizin içinde aslında bu kavga devam etmekte. Yani iyilik ve kötülük tanımı. Çünkü bizler kuluz. Dolayısıyla imtihan dünyasındayız. İmtihan sadece maddi açıdan gelmeyecek. Harama bakıp bakmadığımız, sözümüzde durup durmadığımız veya israf edip etmediğimiz de alakalı olacak. Görevlerimizi yerine getirmediğimiz de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 yoksullara, yolda kalmışa ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Ayet-i Kerime'de duyduğunuz üzere, tek başına kıbleye dönmek iyilik için evet gerekli, ama yeterli bir şart değildir. Yani kıbleye döndükten, doğru olan kıbleyi bulduktan sonra başlamaktadır. İyiliğin ikinci şartı, Zaten amentü şartı diye bildiğimiz o esaslardır. Yani bu şartları yerine getirdiğimiz zaman biz iman etmiş oluyoruz. Sonra hangi şartlar vardı? Sevdiğimiz malı Allah için muhtaç olanlara harcamak ve vermekti. Bunun için de akrabanın yoksullarından başlamanın gerektiğini öğrendik güzel dinimizle beraber. Yetimleri öğrendik. Çocukların bırakın yardım görmesini, diri diri gömüldüğü, kız çocuklarının öldürüldüğü, hanımların hiçbir şekilde insan yerine konmadığı, bu aciz görüşün olduğu bir zamandı o zamanlar. İyiliğin diğer bir şartı, namazı dosdoğru kılmaktı, zekatı vermekti. Ve sözünde durmak, iyi olmanın, ...en önemli unsurlarından bir tanesi olarak gösterildi. İşte dinimiz birçok şeyi bu kadar ayan beyan açıklıyor. Yani her insanın anlayabileceği şekilde bir anlatım, berraklık söz konusu. İyilik, insanın benliğini süsleyen, ruhunu arındıran ve davranışlarını güzelleştiren yaratılmışların en seçkini haline getiren, sonra da toplumların insan onurunun merkeze alan, erdemli bir hayat yaşamasını sağlayan olgudur. Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir göz attığınızda, hayır, ihsan, ikram kelimelerini duyuyorsunuz. İyilik böyle anlatılıyor. İnsanın iyiliğe, güzele, Doğruya öncelik veren yönü bu şekilde ifade ediliyor. Ve böyle olan insanları da yani iyilik yapan yapabilen insanlar da salih veya muhsin ya da sadık isimleriyle zikrediliyor. Kardeşlerim iyilik dendiği zaman aklımıza gelen en hızlı aklımıza geleni salakadır bir insana iyilik yapmaktır. Evet sadece bir insana bir para vermekle, yani onu evlendirmekle, efendim hastaysa hastahane giderlerini karşılamakla bu iş bitmiyor. İyilik insanın kendine yaptığı, ailesine yaptığı ve sevabını, bereketini sadece Allahu Teala'dan beklediği her şeydir. İlerleyen dakikalarda inşallah bunlara Geçeceğiz. Lakin burada şunu da paylaşmamız lazım. İyilik aslında hayır yapmakta yarışmaktır. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş zamanlarına kadar öyle örnekler görüyoruz ki hem padişahların kendisinin hem de hanımlarının cami yaptırmak veya yoksulları doyurmak veya hayvanlara bakımını üstlenmek iyi muamele edilmesini sağlamak gibi çok büyük hayırlar yapıldığını görüyoruz. Bugün İstanbul'umuzda bulunan birçok hastahanenin de bu gayeyle açıldığına şahitlik ettik. İyilik hayırda yarışmaktı. Biz insanların hikayesi iki yoldan birinde olmakla ilgili. Daha evvelki programlarda söylediğim gibi. Ya şükredenlerin yolunda olacağız ya da Bugünün tabiriyle kadir kıymet bilmeyenlerin yolunda olacağız. Duymuşsunuzdur onu. Kadir kıymet bilinmiyor artık diye. Ya onlardan ya da gerçek şükredenlerden olacağız. Allahu Teala iyilik için yola çıkanları bir yandan hayıra koşun, hayırla yarışın diye teşvik ediyor. Diğer taraftan da dua etmemizi Kendisine yalvarmamızı istiyor. Kardeşlerim, Allah'a ait olan, emaneten kendisine teslim edilen bir mülkü iyi bir insan, fakirin, yetimin, dulun yani ihtiyaç sahibi kim varsa, onun olduğunu, onun da payının olduğunu bilen insandır. Hem bu şekilde şükür etmiş olur insan. İhtiyaç duyduğu halde yardım isteyemediği için belki ezilen, incinen ya da fakirdi ya da şu şu şu sıkıntıları var diye horlanan gariplerin sofrasına aş sunmak onun için sadece varlığın sahibine hamdetmekti. Çünkü iyilik yapan insan kadın ve erkek yaptığı her iyiliğin Allahu Teala tarafından ahirette takdir edileceğini bilen insandı. Kardeşlerim, Allahu Teala biz insanlara sahip olduğumuz erdemleri fark edebilmemiz için okumayı emretti. Biliyoruz ki ilk Kur'an ayetinde insan oğluna yaratılışını hatırlattı. Ardından da İkram ve Kerem sahibinin kendisinin olduğunu vurguladı. Yani insanoğlu okumayı öğrendi, şöyle düşünmeyi, anlamayı öğrendi ve hayatı boyunca Allahu Teala'nın kendisine en büyük ikramı olan o aklını ve kalbini iyi ya da kötü olma yolunda kullanması gerektiğini öğrendi. Hangisini seçecekse. Ona verilen cüzi bir iradeyle Evet, kainatın yaratıldığı günden yani insanların gönderildiği günden bu zamana kadar baktığımızda, Habil Kabil arasındaki olaylar ile başlayan sayısını sadece Allahu Teala'nın bildiği kötülükler ama bir taraftan iyilikler de var. Bugün de aynısını görüyoruz. Yine günümüzdeki insanların çeşitini. İkiye ayırabiliriz Müslümanları. Birinci grup, evet ibadetlerini yapan, ailesine, sorumluluklarının farkında olan, kendi aralarında iyi bir iletişim olan insanlar. İkinci kategorideki Müslümanlar, aynen birinci kategorideki Müslümanlar gibi ibadetlerini yapan, haramlardan kaçan, Ailevi ilişkilerine dikkat eden insanlar ama bunların birincisinden ne farkı var? Etrafa iyiliği yaymaya çalışan, kötülükten nehyetmeye çalışan insanlar var. Yani biri suya, sabuna dokunma ihtiyacı hissetmemekte tabiri caizse, ötekilerde hayır, ben bu yolda yürüyorum Allah'ın izniyle, ama diğer insanlar ne durumda? Onların acaba neye ihtiyacı var? Bir kişinin kurtulmasına vesile olabilir miyim? Bir kötülüğün durdurulmasına, bir haramın işlenmiyor olmasına sebebiyet verebilir miyim diye düşünen insanlardır. Bugün günümüzde insanlar o hale gelmiş ki, televizyon ekranlarından veya haber kanallarından, internetten, şu ülkede şöyle bir bomba patladı. Şu terör örgütü bilmem kaç yüz kişiyi öldürdü haberlerini. Şu zalimin şu ülkede çoluk çocuk kadın ayrımı yapmadan sivillere bomba attığı yüzlerce kişinin öldüğü haberlerine. Artık vay be demek böyle olaylar da mı varmış diye bakmıyor. Sıradan bunları görüyoruz. İşte o ikinci kategorideki Müslümanlar dediklerimiz, bunlara üzülen, ahir zamanda yaşadığının farkına varan, küçük de olsa, hem kendisi için, hem ailesi için, ümmet için bir şeyler yapması gerektiğini düşünen insanlardır. İyilik, aynı zamanda samimiyettir arkadaşlar. Biliyorsunuz, Riya yani gösteriş desinler diye, öyle düşünsünler, öyle zannetsinler diye yaptıklarımız, bize bir fayda sağlamadığı gibi Allah korusun, tam tersine kötülük getirebiliyor. Riya ya da üstünlük taslama, ya da yaptığı yardımı karşıdakinin başına kakma. Bütün bunlar iyilik ahlakı olarak, kabul edilmeyen kurallar. Veren el, alan elden üstün. Muhtaca yardımcı olan kişinin aynı zamanda tevazulu ve edepli bunu vermesi de en az o yardımı kadar önemli. Yani iyilik samimiyetten beslenmeli. Bir insana iyilik yaparken bunu sana yapıyorum bu iyiliği Karşılığında şunu istiyorum senden talep ediyorum gibi veya buna benzer şeylerle vermek o iyiliği Allah Teala katında Celle Celaluhu geçersiz kılınmasına vesile olmaktır. Allah korusun. Düşünün para biriktiriyorsunuz, hacca umre gideceksiniz veya bir borcunuz var ya da dükkan açacaksınız, çoluğunuzu çocuğunuzu evlendireceksiniz her neyse. Düşünün sadece. Birikim, birikim, birikim, birikim. O biriktirdiğiniz yerde hiçbir şey kalmamış. Sabah limbi kalkıyorsunuz, un ufak olmuş her şey. Aynen onun gibi. Hatta onun gibi derken misal olarak söylüyorum. Hiç mukayese edilemeyecek şekilde, ahirette, yani dünyadaki tarlanın, arsanın, evin, paranın, altının, doların, hiçbir faydasının olmadığı, bir zamanda, paranın geçmediği bir yerde, dünyada o kadar şunu yapmıştım, bunu yapmıştım diye ümitli gittiğin ahirette, iflas etmek, onların yaptığın veya yaptığını zannettiklerinin yüzüne vurulması Allah korusun, ihtimali insanı bugünden ne kadar yaralıyor. Bir de ahireti düşünün. İşte o yüzden biz insanlara iyilik, Yapacağımız zaman iyilikle imtihanın veya iyiliğin imtihanı kavramını da öğrenmeliyiz. Ne demek bu? Biz iyilik yaptığımız insanı kendi canımız gibi bileceğiz. Kendimizi onun yerine koyacağız. Samimi olacağız. Sevdiğimiz şeylerden paylaşacağız çünkü bu Allahu Teala'nın emridir. Kardeşlerim, iyilik aynı zamanda paylaşmaktır ve kardeşliği pekiştiren bir olgudur. Sahip olduğu malları, imkanları hiç durmadan arttırmak, çok daha fazlasını elde etmek için çabalamak ya da ona verilenler yani o zamana kadar elde ettikleriyle övünmek insanı bencil hale getirir ve bugünün 2020'nin toplumunun maalesef en büyük hatalarından bir tanesi bu. Yozlaşmış olan şu asrımızın en önemli, belki de gediklerinden bir tanesi. Hırs, bencillik ve paylaşmamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam tersini buyuruyor. Tevazu gösterdiğiniz zaman siz yükselirsiniz. Verdiğiniz zaman... ...berekete gark olursunuz. Düşünün... ...Ensar'ın muhacirlere nasıl kucak açtığını, sunduğu imkanları. Kendi ihtiyaçları da var. Savaş meydanlarında neler yaşanmış ama muhtaç kimseleri kendilerine tercih ediyorlar. Ne kadar bize şu an uzak gelen şeyler bunlar. Biz iki kardeş... Anne baba vefat ettikten sonra o yer senin miydi kalacak üç kuruşun şu kadarı benim miydi diye gırtlağımıza yapışıyoruz birbirimizin. Hasılı bize şu anda çok uzak gelen mevzular bunlar ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın emri tavsiyesi sözleri onun bunun veya geçici olan sözlere benzetilmemelidir. Kendi ihtiyacın olmasına rağmen benden daha muhtaçlar var demek. Aynen bir savaşta yaralanmışlar, ağır yaralar almışlar. Üç dört tane sahabe efendimiz yere yığılmış. Artık kendilerine şehadetin ulaşmasını bekliyorlar, kan kaybediyorlar. Üç dört tane yanlarına su taşıyan birisi geliyor dünyada. En azından bir yudum su içsinler diye. Düşünün çöl zamanında, o sıcaklıkta yaralarınızdan kamlar damlıyor. İşte bu uç örneklerden bir tanesi. Ne oluyor? O bir iki yudumluk su birisine sunulduğunda o diğer kardeşine bakıyor. O anda sen ona götür. O ona götür, o ona götür derken ne oluyor biliyor musunuz? Hiçbiri su içemeden şehadet makamına eriyorlar. Birbirlerini böyle seviyorlar. Paylaşmayı bizim anladığımız gibi değil, olması gerektiği gibi yaşıyorlar da ondan. Kardeşlerim, biz belli bir zaman için gönderildik bizden öncekilerin olduğu gibi bizden sonrakilerin de gelip yaşayacağı gibi yani insanoğlu belli bir zamana ve mekana sığdırılmış hayatımız böyle ve ölümle beraber ki o vaktin ne zaman geleceğini bilmiyoruz sona eriyor İşte iyilik insanı ölümün yok olduğu duygusundan kurtarır ve şu fani bedenin ölmesinden sonra bile hayatın nasıl olacağını anlatır, bir imkan verir en azından. Medine'de, Mescidi nebevi'den uzak mahallede yaşayan Seleme oğulları vardı. Belki biliyorsunuzdur bereket olur inşallah. Tekrarlayalım. Seleme oğulları uzak olduğu için mescidi nebeviye evleri dediler ki yakın bir yere taşıyalım. Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha çok görmüş oluruz ve namazlara daha sık gelmiş oluruz diye, yürümemiş oluruz diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Efendim bizim bir maruzatımız var. Nedir? Biz biliyorsunuz e, uzak yerde oturuyoruz. Seleme olarak daha yakına gelmek istiyoruz. Ne buyurdular? Bulunduğunuz yerden taşınmayın. Neden? Lütfen dikkatle dinleyin. Oradan mescide gelinceye kadar attığınız adımları hesaba katmaz mısınız? Bunu şöyle anlatmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis şerifiyle. Her kim İslam dini içerisinde güzel bir yol, gelenek başlatırsa, o kimseye yaptığı işin mükafatı ve peşi sıra aynı iyiliği sürdürenlerin ecri vardır. Üstelik o yolu sürdürenlerin sevaplarından herhangi bir eksilme olmaz. Yani sen oradan buraya geliyorsun, nereden geliyorsun? Uzak bir yerden geliyorsun. Senin her gün buraya doğru geldiğini etrafındaki insanlar da görüyor. Yani o yol üzerinde olanlar da görüyor. Dolayısıyla sen neye vesile olmuş oluyorsun? hatırlatıyorsun bir şeyi nasıl günümüzde evet uçaklarla gidiliyor ama eskiden otobüslerle umreye gidenler hacca gidenler uğurlanırlardı değil mi otobüsler sokaklardan geçerken böyle efendim konvoy şeklinde giderlerdi İnsanlar da aa demek ki işte hac yaklaştığına göre kurban bayramı geliyor veya işte umreye gidiyorlar diye bir şeyleri hatırlar onun gibi sen namaza gittiğinde de Belki bir iki kişi gördü o da geleyim dedi vesaire derken başka bir iyiliğin sürdürülebilir olmasına vesile oluyorsun. İşte iyilik yolunu seçenler, insanlara iyiliği tavsiye edenler sadece şu kadar maddi yardımda bulundu veya manevi iyilik yaptı. Bununla dünyadaki işleri bitmiyor. Aynı zamanda diğer insanlara... Örnek oluyorlar değerli dinleyenlerim. Yani insan, her insan öldükten sonra da yaşamayı ve iyilikle insanlığı yaşatmayı hedeflemeli. Yarın için neler bıraktığımıza, neler biriktirdiğimize bakmalıyız. Biliyoruz, belki bizde de var, şöyle küçük kumbaralar. Ara sıra çocukluğumuzda hiç paramızı ölçtüğümüz... Merak edip de du bakalım ya ne kadar param var deyip de açtığımız, kırmaya çalıştığımız, anahtarını kaybettiğimiz olmadı mı? İkide bir sayarız. Bizim ne kadar hoşumuza gider. İşte acaba yarın ahiretim için ben neler biriktirdim sorusunun cevabını da her Müslüman kadınıyla, erkeğiyle ne yapmalı? Düşünmeli. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkin arkadaşları, sahip oldukları şeyler çok muydu? Hayır değildi. Ama ona rağmen iyilik yolculuğuna öncülük ettiler. İyilik yolculuğu, birbirinin yüzüne bakarken bereketi dileyenlerin, esenliği dileyenlerin yani selam verenlerin mübarek yolculuğu. Biz ne yapıyoruz? Selamun Aleyküm diyoruz. Selam edildiği zaman ve aleykümselam veya aleykümselam selam denişine göre. Yani Müslümanlar olarak tanıdığımız ya da hiç tanımadığımız ilk defa gördüğümüz insanlara selam veriyoruz. Hep iyilikle başlıyoruz günümüze. Evden dışarı çıkarken eşimize esenlik diliyoruz. Ruhunun sekinete ermesini istiyoruz. Ne kadar ince bir çizgi. Selam verirken de iyilik yapmış oluyoruz. Güzel şeyler söylüyoruz. Kardeşlerim, iyilik aynı zamanda Allahu Teala'ya şükretmenin yollarından bir tanesidir. Allahu Teala'nın bizlere emanet ettiklerine şükrettiğimiz zaman kendisinin sözü vardır: bereketleşecektir. O mal bollaşacaktır. Yani şükrettiğimiz zaman çoğalacaktır o nimet. Paylaştıkça, bölüştükçe insana yaşama sevincini aşyalayacaktır. Düşünün lütfen, her günün sabahında melekler, iyiliği paylaşanlar için hayır ve bereket duasında bulunuyorlar. Evet, iyilik aynı zamanda arınmaktır. Şimdi sizlerle beraber, Kur'an ve sünnetin bize iyiliğin prensiplerini anlatacağı bölüme davet ediyorum. Şimdi hadisi şeriflerde ve elbette Kur'an-ı Kerim'de iyilik nedir acaba? Ne anlatılıyor? Onun cevabına geçelim. İyiliğin prensipleri neler? Madde madde belki anlatmak çok uzun sürebilir. O yüzden kısa kısa bir iki misal vererek sizlere, bu mevzuyu anlatmak istiyorum. En önemli iyilik prensibi iyiliği emretmek bu zaten farzdır. Emredenin bunu bizzat yapması da ayrı bir farzdır. Bugün iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmeyi anlatırken kullanacağımız cümle bu olmalı. Yani sadece lütfen kardeşim namazını kıl dediğim zaman benim de kılmam gerekiyor. Aa Sakın yalan söyleme. Yalan çok kötü bir şey dediğim zaman oğluma, hanımıma veya bir başka insana benim de yalan konuşmamam gerekiyor. Neden? Böyle olduğu zaman çok güçlü bir tebliğde bulunmuş olurum. İyiliği daha hızlı bir şekilde empoze edebilirim. Yani ben yapmadığım halde başkalarına eğer iyiliği emrediyorsam büyük bir uyarının muhatabı olmuş olurum. Neden bir ayet vardır? Ey alimler, kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Evet, Yahudi o zaman ki alimlere bir uyarıydı ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakıldığı zaman hocalarımız ne söylüyorlar? hitapları her birimiz üzerimize almalıyız. Evet, ben iyiliği emredeceğim, ki bunu hangi yollarla karşıdakine söyleyeceğim, bu çok önemli ama bu da bitmiyor. Ben iyiliği anlatırken, kardeşim şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız falan derken, bunu da ne söylüyorsam bende görmeliler. Şu adama bak ya veya şu hocaya bak ya veya şu komşuma bak. Bana o kadar şeyi anlatıyor anlatıyor ama kendisi hiç oralı değil dememeleri gerekiyor. Yine iyiliğe ulaştıran en kestirme yol paylaşmak demiştik. Yani infak. İnfak neydi? Allah yolunda onun rızasını kazanmak için gönüllü yaptığın harcamalar. Bu tüm çalışanları da ilgilendiriyor. Diyelim ki siz kazancınızı eve götürdünüz. Eve götürürken nakit olarak götürmüyorsunuz. Ya ekmek alıyorsunuz ya şekeriniz bitti, pirinç alıyorsunuz. Şimdi bunu götürürken eğer helalinden kazandınız, bu gayeniz vardı, elinizden geleni yaptınız, dikkat ettiniz. Eve götürdüğünüzde bir nevi sadakanız oluyor. Eğer niyetinizi böyle alırsanız, Elhamdülillah Rabbim Celle Celaluhu bana imkan verdi, el kol verdi, bu işte çalışmayı nasip eyledi. Rızık zaten kendisinden geliyor. Ben de çoluk çocuğuma bunları götürüyorum. Al sana sadaka. Yine Müslümanların geleceği için, onların selamette olması için, iyilikte öncü olmakta, Kur'an'da ve hadiste geçen iyilikler arasında yer alıyor. Hatta bununla alakalı bir hadis-i şerif sizlerle paylaşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli mevzu hakkında şöyle buyuruyor. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Hatırladınız değil mi? Ve devam ediyor. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, ne demek bu? Bilerek yaptığınız bir yanlış, bir kitap yazdınız, video çektiniz. Ama İslam'a kötülük etmiş oldunuz. İnsanların kafalarının karışmasına sebebiyet verdiniz. Daha fazla bir şey edinmek için, dünyalık edinmek için, daha fazla tanınmak için yalan yanlış şeyler söylediniz. Ona şirin görünmek için, ona ses çıkarmamak için, menfaatiniz için sustunuz ve dolayısıyla devam ediyor hadis-i şerif. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da pay verilir fakat onların günahından hiçbir şey Noksanlaşmaz. Ne kadar aslında bir dönüm noktası kocaman isteyen kat kat fazlasını alıyor ama kat kat kötülükle de hayatı ve ahireti mahvolabiliyor. İyilik yaptın. O insana iyiliği gö göstermiş oldun, öğretmiş oldun. Aynı zamanda ya bana birisi böyle bir iyilik yapmıştı dedi. O da bir başkasına iyilik yaptı. Derken sen o diğerlerinin de sevabını alıyorsun. Ama kötülük yaptığın zaman aynı kötülüğü Allah korusun. Kim yaptı? Onların günahlarını da alıyorsun. Onların günahları da tabii erimiyor. Kaybolmuyor. Ne kadar korkunç ama aynı istikamette iyi kullanılırsa müthiş bir lezzet. Aynen neye benziyor? Bir... Oruçlunun orucunu ısmarlıyorsun yani yemek ısmarlıyorsun. Orucunu bozacağı zaman efendim bir yemek ısmarladın veya evine götürdün veya işte şu kadar para verdin ona. Git bir yerde yemeği niye kardeşim dedin. Nasıl o oruç tutan insanın orucu eksilmeden sana bir misli veriliyorsa aynen bu bizim hayatımızın düsturu olmalı. Yani acaba ben bu iyiliği yapıyorum ama niyetim nasıl? Ben bunu ne için yapıyorum? Veya bu benim yaptığım insanların iyiliği için mi kötülüğü için mi buna bakmak lazım. Bu o kadar bariz bir örnekle anlatılabilir ki bugün diyelim moda adı altında bugün gördüğümüz nahoş görüntüler var. Acayip mevzular var. Bunlara öncülük eden diyelim ki bir başörtüsünün yanlış şekilde değerlendirileceği belli olmasına rağmen bir moda aksesuarı gibi kullanılmasına kim öncülük ettiyse bunca insanın günahı kadar o insanda günah alacak. Bu nasıl bir felakettir? Bir insan faizin haram olduğunu bildiği halde diyelim ki birilerine iyi görünmek için Allahu Teala'nın kesinlikle haram kıldığı bir şey konusunda belki gelir elde edecek, tanınacak dedi ki bir videosunda ya yok bu faiz dedikleri 14 asır öncesindeydi şimdi böyle bir şey yok dese farz mahal tüm insanların o yaptığı günahlara sebebiyet olduğu için o günahlar da ona yüklenecek. O yüzden sorumluluk almak, konuşmak önde olmak büyük bir vebaldir İnsan için büyük bir risktir. Çocukluğumuzdan beri insanların şöyle bakarken televizyon ekranlarına, şu şarkıcılara, bu modacılara, bu artistlere, bu futbolculara her neyse, ya ne kadar tanınıyor falan, her yerde adam tanınıyor. Aslında bunun o kadar da tehlikeyi beraberinde getirdiğini, sorumluluğun olduğunu unutuyoruz. İyilik bakalım daha nasıl anlatılıyor. İyiler cennette, kötüler cehennemde anlatılır. Kur'an ve sünnette. Bu dünyada, şu yalan dünyada iyiler kalben huzurludur. Kötüler kendileriyle bile kavgalıdır. Bunu etrafınızda mutlaka görmüşsünüzdür. Fakir insan olabilir. Hasta insan olabilir. Ama inanan imanlı insanların, Müslümanların yine mutlu olduklarını görürsünüz. Hatta düşmana karşı Allah Allah diyerek koşan insanların ölüme bile cennet gözüyle baktıklarını, rızayı ilahi için koşanların şehadete giden bir adım olduklarını bildiği için tebessüm ederek gittiklerine şahit olursunuz eserlerde. Bunları okuyoruz. Bir insan neden ölümü sever? Çünkü ölümden sonrasına inanıyor. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de de geçmekte. Şöyle değerli dinleyenlerim. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin karışımı tesnimdir. Bu öyle bir pınar ki Allah'a yakın olanlar sadece onlar ondan içerler. Ve ödülün cennet olduğu, işte böyle aktarılır Kur'an-ı Kerim'de. İyilik yapıldığında nelerin olacağı özendirilmek için böyle aktarılmıştır. Biz iyilerden miyiz? Allah korusun kötülerden miyiz? Ve iyilik on katını getiriyor. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'le sabitlenmiştir. Şöyle buyrulur. Kim Allah'ın huzuruna bir iyilik hasene ile gelirse, artık onun on misli onundur. Ve her kim bir seyyiye ile gelirse kötülükle, o zaman onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz. Ve onlar haksızlığa uğramazlar. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır.'' Onlar o gün, o korkudan emindirler. Evet, iyiliğe en az on misli karşılık. Yine iyiler şöyle anlatılmış. Ancak o iyiler Allah rızası için yapacaklar bunu. Yani başka bir karşılık beklemeyecekler. Bu da, bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılır.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 İyilik, iyiliğe öncülük edenin yapan gibi sevap kazanacağıydı bir hayrı gösteren onu yapan gibi sevap alacaktı aynı zamanda iyilik kıyamette iyiliği ağır basanların kurtuluşa ereceğinin müjdesiydi Allahu Teala ayetinde şöyle buyurdu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 Evet, Allahu Teala iyiliği başa kakanın yüzüne bakmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında şöyle buyurmuşlardır. Hazreti Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Üç kişi vardır. Kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur ne nazar eder, ne de günahlarından arındırır. Onlar için elin bir azap vardır. Ebu Zer radiyallahu anh diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde tam üç kere tekrar etti. Ben de dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, öyleyse onlar büyük zarara ve hüsrana uğramışlardır. Bunlar kimlerdir dedim, şöyle saydılar. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor, dikkat edelim. Elbisesini kibirle yerlere kadar salıp süründüren, yani sadece elbisenin sürünmesi değil, hava atan, İşte şu kıyafeti giyiyorum, nasılım ama, dediği gibi hal ve hareketleriyle de, İnsanlara hava atanlar, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler, öven kimseler. Ne kadar tehlikeli. Aynı zamanda diğer ikisini de sayalım. Yaptığı iyiliği başa kaktı. Zamanında ben sana bunu yapmıştım, şöyle etmiştim, ben olmasam sen bir hiçtin. ''Açlıktan ağzınız kokuyordu, ben olmasam sen dayak yiyecektin, iş bulamayacaktın.'' gibi. Ya da ''Zamanında sana şöyle şöyle bir iyilik yaptım, e şimdi sen de bunu göreceksin, kör değilsin ya.'' gibi. Ve son olarak malını yalan yeminlerle fiyatını arttırmak, daha rahat satabilmek için yalan konuşanlar. Bu pirinç buradan geldi. ''Efendim?'' Şu kıyafet burada üretildi, şu kalitede demek gibi. Alimlerimiz demiş ki, bu konuda bir ayrım var. Kişi bilmeden söylüyorsa, bir ürün satıyor diyelim, bunu bilmiyor nasıl. Ee, yani içeriğini bakmış üstün körü, adam anlatıyor bu böyle. O da öyle anlatıyor ayrı. Ama bir de bildiği şekilde bunu bilmiyormuş gibi davranması, yalan söylemesi, hatta yeminlerle bunu süslemesi. Allah korusun. Çünkü böyle bir konuda Allahu Teala'yı şahit tutuyormuş insan. Ne kadar tehlikeli bir durum. Allahu Teala muhafaza buyursun. Amin. Evet, iyiliği başa kakanın, amelinin boşa gittiğini biliyoruz ve yaptığından sevap alamadığını biliyoruz. Bu da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 Yerinde silah satıyorlar, insanların efendim ölmesiyle, insanların birbirlerini bombalamasıyla onlardı silahlarını satıyorlar. Orada bir oyun oynuyorlar, burada bir film çeviriyorlar. Ama adamlar çok zengin. Şimdi biz bunu iyi anlayamıyoruz. O yüzden bu konuyu şöyle bir iki dakika ile müsaade edin özetleyelim. Ayette buyrulduğu gibi arkadaşlar. Göründüğü şekliyle değerlendirecek olursak, tamam. Ama işin bereket boyutu var. Bunu bırakın kafirlerin durumunu, kendimize bakalım. Bazen bir kazancımızın bize çok bereketli geldiğini, bazen de tam tersine, ya o kadar para harcadım veya şu kadar emek verdim ama hiç bereketi yok dediğimizi hatırlayalım. Aynen onun gibi, Bakmayın siz şu anda zalimlerin hükümran olduğuna. Zalimler dünyada bir şeyleri peşin olarak alıyorlar. Biz Müslümanlar bunları ahirette alacağız. Mücadelemiz etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Çalışmayacak mıyız? Çalışacağız. İyilikte yarışmayacak mıyız? Elbette. Mazluma yardım etmek gerekmiyor mu? Elbette. Bu geri adım atmak gibi değerlendirilmemeli. Ama biz ahiret için dünyada sınavda olduğumuzu bileceğiz. Kafirler toplumundaki yaşayış gibi değil. Yani ne varsa bu dünya mantığıyla yaşamıyoruz. Ve son olarak şunu da unutmayalım inşallah gönül kırmak suretiyle yapılan yardımın boşa çıkma tehlikesini bize buyurdu Rabbimiz Celle Celaluhu. Nasıl kafirin malı mülkü hiçbir fayda vermeyecekse Allah korusun aynı ayette geçiyor. Çünkü bu buyuruşlar gönül kırdıktan sonra yapılan yardımın faydasının değil zararının olduğunu biliyoruz Allah korusun. Ve kardeşlerim son iki maddemiz. Zaten sizlerle programın başında paylaştık. İyiliği emretmemek. Biz iyiliği emretmek dedik ya, iyiliği emretmemek ne kadar tehlikeli. Bu aynı zamanda bir Müslümanın en önemli görevlerinden bir tanesini reddetmesi. Bu bir felaket sebebidir. Depremden, sel felaketlerinden daha büyük bir felakettir. Dünyada en fazla ölürüz ama ahiretteki hayatımızı, bizim o sonsuz hayatımızı Allah korusun mahveder. İşte o yüzden bu görevi bir Müslüman yapmazsa, bir hanım, bir erkek, kendi çapımızda yapacağız bunu. Bir hanımefendi çıkıp da erkeklere, bir e, erkek de, efendim, kadın, erkek karışık yerlerde yapılsın değil, yapılması gereken yerlerde, ölçüde ve kurallara uygun bir şekilde iyiliği emretmek, kötülükten men etmek durumundayız. Peki bunu yapmazsak ne olur? Felaket olur. Felaket olur. Ve bunun Allah korusun geri dönüşü de olmaz. O üzülür şimdi bunu söylersem, bu kırılır. Aramıza bir soğukluk girerle devam edemeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu o kadar net bir şekilde ifade buyuruyor ki, şöyle ki, Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah, kendi katından, yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir, sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz. Ama duanız kabul edilmez. Ne kadar ürkütücü bir hadisi şerif. Ya iyiliği emredeceğiz? Kardeşim ne olur şunu şunu yap. Kötülüklerden nehy edeceğiz. Kardeşim bunu yapma. Bu haram, bu olmaz. Aman dikkat et. Bunları yapmazsak ne oluyor? Bir azap geliyor üzerimize. Dua ediyorum, dua ediyorum, duam kabul olmuyor diyoruz değil mi? allah Teala bizi afbuyoruz. İşte kardeşlerim, aynen buyurulduğu gibi, bizim iyiliği emredip, evvela yaşayıp, insanlara tavsiye babında sunmamız, kötülüklerden sakınmalarına evvela kendimizin sakınarak, anlatmamız bizim menfaatimiz icabı değil sadece bir farzdır. Yani yapıp yapmamakta kararsız kalınan şeyler değildir. Nafile namaz değil farz namaz gibidir. Ve son olarak iyilikte yardımlaşmak, kötülükte tam tersine yardım etmemek gerekmektedir. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi iyilik ve takva yani Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın. Birbirinizi destekleyin. Sakın günah için, sakın düşmanlık için yardımlaşmayın. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Dünyanın üç günlük olduğunu, dünyada çok fazla sorun, imtihana mebni şeyler olduğunu biliyoruz. Gözyaşı var. Çığlıklar mazlumun hiç eksik olmuyor. Acılar ama burada iyilik de yaşanıyor. İyiliğin kötülüğe, iyilerin kötülere, hayrın şerre, iyinin kötüye galip gelmesiyle mümkün olacak şeyler devam ediyor. Dün değil gün bir kardeşimiz bir elektronik posta yolladı bize isminin açıklanmasını istemiyor. Hazır iyilikten bahsetmişken iyiliğin hala devam ettiğiyle alakalı bir örnek aktarayım size. Bu kardeşimiz YouTube'da İbrahim Soy'da nereden sayfasını dinliyor vesaire programlarımızı takip ediyor sağ olsun. Bizim programlarımıza bazı eleştiriler gelmişti. Neden sesiniz az geliyor YouTube'daki videolarda? Neden işte görüntü kalitesi böyle diye bizim de imkanımız şu anda böyle demiştik bu kardeşimiz bir e-posta yolladı Emrek ismi allah Teala razı olsun ona şöyle bir dua ediyorum yapacağı şey şimdi söyleyeceğim Rabbim Celle Celaluhu eğer bir kişinin okyanusta bir damla örneği vermek istiyorum bir kişinin hidayetine vesile olduysak bu acizane şu programımızda Emre kardeşimizi hayrını ortak eylesin amin. Ne oldu biliyor musunuz? Bu kardeşimiz, ben dedi elimden geleni yapmak isterim. Kendisinden ve kimseden bir şey istemediniz halde. Biz de kendisiyle yazıştık kardeşim böyle böyle. Dedi ki ben bu işin bir yerinde olmak istiyorum. Vesile olmak istiyorum. Kendisi hem kamerayı, inşallah bu hafta alınacak, hem ses sistemini, hem teripot denen ayaklıkları şunu bunu hepsini üstlendi. Ve çok önemli bir rakama bunları aldı. rıza ilahi için. Ve kendisi isminin de yayınlanmasını istemedi. İnşallah dedi bir kardeşimizin bu hizmeti duymasına vesile oluruz dedi. Ben de bu güzel haberi sizlerle paylaşmış olayım. Hazır iyilikten bahsettik. Elbette Allahü Teala biliyor kimin ne iyilik yaptığını ama marifet iltifada tabidir. En azından bilelim ki iyi insanlar hala yaşıyorlar. Hala başka bir insan acaba ne durumda? Acaba benim bir katkım ne olabilir? diye düşünen insanlar var. Eyvallah. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Siz de dua buyurun. Yeni programlarımızı, alet ve edevatı hayırla kullanmayı Allahü Teala nasip eylesin. İyilikte yardımlaşan iyiliği tavsiye eden, kötü şeylerden de uzak durun kardeşlerim diyebilen ve sözleri etkili kardeşlerimizden eylesin. Amin. Siz bize, biz size dua edelim inşallah. Allahü Teala son nefeste iman ile göçenlerden eylesin. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmıyor. Başka örnekleri görerek de kendinizi hayata zehir etmeyin. Ne olur, siz iyi örnek olmaya çalışın. Efendim ben örtünmek istiyorum ama ya şöyle bir çarşaflı gördüm, böyle başörtülü gördüm, öyle olacağını hiç yapmayayım demeyin. Ben tam namaza başlayacaktım ama bir baktım bizim mahallede veya iş yerinde namaz kılan şu kişi var, onu gördüm, soğudum. Efendim ben tam uyuşturucu bırakacaktım ama şu adamın şöyle hareketi oldu, bunlarla bir yere varamayız. Gelin siz iyi örnek olmaya çalışın, gelin siz örtünenlerin en iyisi olarak yarışın en ifetlisi siz o namaz kılıp da kötü örnek teşkil eden ve sözde sizin soğumanıza vesile olan insana aldırış etmeyin onun için dua edin ve ben hem namazımı kılan hem de sözünde duran veya hangi kötü davranışıyla sizi kırdıysa o haril ve hareketten uzak duran bir insan olmaya çalışın bahaneler üretmeyelim iyilik yapmak için ne olur birbirimize değer verelim Nasıl kendi malımıza, kendi ailemize değer veriyorsak, Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri ahirette bir eylesin. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sancağı altında. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.